Vizal Express Pars'ı dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Millet Bülent Kılıç. Selam ber Gerami. Ez Açık Radyo Bernameli Fizan Express İran Müşnevit. Millet Bülent Kılıç esdem. Birkaç hafta önceki bir programında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, orada faaliyet gösteren ama İran İslam Cumhuriyeti tarafından fonlandığına inanılan Ve Molla rejimi için Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi faaliyetleri yürüttüğü öne sürülen bir gruptan söz etmiştim. E, o hafta fazla ayrıntıya girmemiştim. Hatta grubun adını bile vermemiştim. Onlar erkekleri gerektiğinde smoking, kadınları dekolte veya transparan giyen, plajlarda boy gösteren, oralarda kokteyller içip moda dergilerinin kapaklarına yaraşır fotoğraflar çektiren kişiler demiştim. Bu insanların tamamı çok iyi İngilizce biliyor ve Amerikan yaşam tarzına bütünüyle uyumlu insanlar. İyi de bir bütçeleri var. Ee, öyle ki bu grubun kimi üyeleri öyle olduğu iddia edilen, üyesi olduğu iddia, iddia edilen kişileri e, işte bilmem hangi kuruma 2 milyon dolar bağış yaptı falan denebiliyor. Bu Özelliklerin yanı sıra bu örgütün üyeleri son derece dindarlar ve Molla rejimine çok bağlılar. Yani plajlarda mayolarıyla, evde Hümeyni ve Hamaney fotoğraflarıyla, çarşafları ve seccadeleriyle fotoğraf çektiriyorlar. Ve bu yanlarıyla da Türkiye'deki bir grubu çağrıştırıyorlar bize. Tahmin edebileceğiniz bir grubu. E, neyse... E, Bu örgüt İranlılar arasında NAYAK diye biliniyor. Yani National Iranian American Council e, adlı bir örgüt bu. Merkezleri Washington'da, e, 2006, 2002 yılında kurulmuşlar. Fakat örgütün üyeleri İran adına lobicilik yaptığını reddediyor. E, hatta 2007 yılında bu iddiadan dolayı İranlı bir aktivisti dava bile etmişler. Nayak adı, özellikle bu son eylemlerle birlikte bir kez daha rejim düşmanı kesimlerin gündemine girdi. E, Molla rejimini uluslararası alanda zor durumda bırakacak e, her olayda bu grubun yoğun bir faaliyete giriştiğini öne sürüyorlar. Grubun batılı medyaları haber kisvesi altında bir propaganda bombardımanına tuttuğunu, dolayısıyla da hem batı medyasını hem de bu yolla geniş kitleleri, Molla rejiminin çıkarları doğrultusunda manipüle etmeye çalıştığına inanıyorlar. Konunun ayrıntısına girmeyeceğim. Ee, dileyen kendisi de araştırabilir. Ee, zaten İran'da olup bitenlere karşı azıcık ilgisi olan eğitimli her İranlının konuya ilişkin birkaç cümlesi var. Tanıyanlar bu oh, konuda İranlı dostlarının da bilgisine başvurabilir sanıyorum. İran'da geçen hafta olup bitenlere geçmeden önce bir ara verelim diyorum ve bir şarkı dinleyelim istiyorum. Ben bu süreçte yalnızca eylemcileri değil, eylemlere sanatlarıyla, özellikle müzikleriyle katkı veren insanları da desteklemeye uğraşıyorum. Bu nedenle bu süreçte yayınlanan şarkıları eğer besteci ve icracıları açıksa, ilan edilmişse, Onlarla iletişim kurarak sizinle paylaşmaya çalışıyorum onların parçalarını. Anonim olanları ise zaten devrimci sürecin ortak değeri olarak kabul ediyor. İzin almadan paylaşıyorum. Bu arada Türkiye'de herhangi bir kitle iletişim aracında görev ve sorumluluğu olan herkesi hiç değilse bu süreçte konuyla ilgili yayınlar yapmaya davet ediyorum. Ee, elbette buna farklı dillerde yapılmış İran'la ilgili e, müzikler de dahil. Üstad Şeceryan'ın yurt dışında yaşamak zorunda kalan müzisyen kızı Mojgan Şeceryan'ın bu süreçte yaptığı bir şarkıyla devam edeceğiz. Ee, Benname Sorhe Azadi, özgürlüğün kızıl adıyla. Önceki hafta İran'ın belli başlı birçok bölgesinde, birçok kentinde eylemler devam etmiş. Özellikle de nakliye sektöründe görkemli grevler gerçekleşmişti. Ben de size kimi bilgileri aktarmaya çalışmıştım. Eylemler, grevler ve boykotlar bu haftada devam etti. Bu konuya değineceğim ama önce yaptığı rejim karşıtı şarkıların yanı sıra bir eylemci olarak da öne çıkan genç rap şarkıcısı Tuğmaç Salihiden söz etmek istiyorum. 3 Aralık Cumartesi günü birkaç hafta önce tutuklanan rap şarkıcısı Genç Tuğmaç Salehi'nin doğum günüydü. Salehi hali hazırda anlaşılır olmak için Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın diliyle, yasalarının diliyle söyleyecek olursak e, anayasayı tahir, tebdil ve ilga suçlamasıyla yargılanıyor ve bu suçu sabit görülürse bunun İran'daki karşılığı idam olacak. Bu nedenle ayaklanmacılar doğum gününü içerideki Tuğmaç'la dayanışmak üzere bir eylemler gününe döndürme kararı aldı ve cumartesi günü İran'ın her yerinde ona adanmış birçok eylem gerçekleştirildi. Tuğmaç Salehi gözaltına alınmadan birkaç gün önce yayınladığı bir videoda "Arkadaşlarım bana tehlikedesin, kaçmalısın" diyorlar ama burası benim ülkem. Kaçması gereken de ben değilim, mollalar." demişti. Saleh'ten de bir iki gece sonra evinden alındı ve çok ağır bir işkenceye tabi tutuldu. Bir süre sonra da onun işkence zoruyla kaydedilmiş görüntüleri yayınlandı. Salehi bu görüntülerde gözleri ve kolları bağlanmış haldeydi ve yanlış yaptığını söyleyip özür diliyordu. Eylemciler e, bu görüntülere çok üzüldüler. Rejime çok öfkelendiler. Tumac'ın bu sözleri ailesine ya da yakınlarına yönelik bir tehdidi bertaraf edebilmek için söylemek zorunda kaldığına inandılar. Çünkü Tuğmac sürmekte olan bu son eylemlerden çok önce de gözaltına alınmış, o dönemde de işkence görmüş. Hatta şarkılarının niteliğini rejimle uyumlu kılsın diye Kendisine ün ve para teklif edilmişti. Buna karşın hiç ödün vermeden kaldığı yerden devam etmişti. Eylemciler hafta içinde pazartesi, salı ve çarşamba günlerini kapsayan 3 günlük çok büyük bir grev ve boykot kampanyası başlattı. Kampanya e, çok iyi başladı ve ilk gün ilgi büyüktü. E, tam da bu nedenle olmalı ki rejim direnişin akordunu bozmak için ikinci gün tuğmacı, C'ın cezaevinde baskı ve zorla çekilmiş yeni bir videosunu yayınladı. Videoda Too Much, yaptığım şarkıların şiddete ve kargaşaya hizmet edeceğini bilseydim bu işi yapmazdım anlamına gelen sözler ediyordu. Yayınlanan bu videonun altına yapılan bütün yorumlarda eylemciler Too Much'a sahip çıkıyor ve bunu baskı altında yaptığını biliyoruz diyor. Yani İran halkı Tuğmaç Salihinin devrimciliğine ve kişiliğine sonuna kadar güveniyor. Onu devrimin öz evlatlarından biri bir sembol olarak görüyor ve korumak için elinden geleni yapıyor. Molla rejimi bu zorunlu itirafçılığı her dönemde kullandı ve olaylar başlayalı beri de yoğun olarak kullanmaya devam ediyor. Bunun halkın moralini bozduğu doğru ama aynı anda öfkeyi de körüklüyor. Ve insanlar rejime karşı çıkmakta haklıyım duygusunu yaşıyorlar. Bu duyguyu tazeliyor bu durum. İran kökenli Sovyet Tacikistanlı ünlü komünist şair Abdülkasım Lahuti'nin şiirinden bestelenmiş Zindegi Diger Serayet, Yaşam Artık Sona Eriyor adlı güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Şarkıyı bir dönemin Afgan müziğinin en önemli kişisi Ahmet Zahir'in sesinden dinleyeceğiz. Yaşam Artık sona eriyor. Ne gereği var köleliğin? diyor şarkı. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü saat 15'te yayınlanıyor. İran'da eylemciler e, onların takvimine göre ayının 14. 15. ve 16. gününü yani geçtiğimiz pazartesi, salı ve çarşamba günlerini bir grevler ve boykotlar süreci ilan etti. İran'ın bütün büyük kentlerinde ve birçok bölgesinde, eyaletinde ve kentinde görkemli bir katılım oldu. Kuşkusuz e, greve fabrikaları, üretim tesislerini de e, eklemek mümkün. Onlar da var greve gidenler arasında. Ama e, bu süreci daha çok şöyle düşünmekte yarar var, dükkanların, mağazaların, Pasajların, AVM'lerin ve kapalı çarşıların kepenk kapatması gibi düşünmekte yarar var. Birçok kentte caddeler boyunca açık tutulan tek bir dükkan ya da mağaza yoktu benim izlediğim görüntülerde. Bazı bölgelerde ise açık tutulan yerler yalnızca fırınlar ve manavlar oluyor. Örneğin İsfahan'ın sembolü olan tarihi Nakşi Cehan, Pasajı pasaj demeyelim de çarşısı diyebiliriz belki. Burada sayısız dükkandan belki bir ikisi açıktı bu süreçte. Ülkenin batısında yer alan ve daha çok Arap nüfusun yaşadığı Huzistan bölgesi gibi kimi yerlerde ise katılım baştan beri bir miktar düşük. E, yorumcular bunun bu bölgenin daha muhafazakar olmasıyla ilgisi olabileceğini düşünüyor. Çünkü rejim bazı yerlerde e, eylemcilerin asıl amacının çıplaklık kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu, İslami rejimi bu nedenle yıkmak istediklerini söylüyor eylemcilerin. Ve sanırım bu propaganda da o bölgelerde işe yarıyor. Kimi küçük bölgelerde ise e, tek bir dükkan olmadığı için rejimin... E, temsilcileri yani tek bir dükkan açık olmadığı için rejimin temsilcileri hoparlörlerden rejim yanlısı propagandalar yapıyor ve halkı dükkanlarını açmaya davet ediyor ama e, bu da işe yaramıyor. Tabi e, bütün hafta boyunca devam eden bu eylemler sadece grevler ve kepen katma, kapatma eylemleriyle sınırlı kalmadı. Ülkenin birçok yerinde hava soğudu, kar ve yağmur başladı. Daha önceki programlarda da dediğim gibi eylemciler bu yağışlı havaları birçok açıdan bir avantaj olarak görüyor. Çünkü giysileri ıslanan rejim güçleri manevra yeteneğini kaybediyor. Sokak kameraları da belli ölçüde işlevsiz hale geliyor. En önemlisi de rejimin silahlı güçlerinin önemli bir bölümü. iki kişilik motosikletli timlerden oluştuğu için bu motosikletler işe yaramaz aygıtlara dönüşüyor. Yağmurda, karda kaymaya ve birbirini ezmeye başlıyor bu motor sürücüleri. E, bu yüzden de bazı kentlerde polisin motosikletsiz olarak yürüyerek e, hareket ettiğini gösteren e, videolar yayınlandı. E, hava soğuktu ama sokaklar da hareketliydi ve eylemcilerin morali epey yüksekti. Bu nedenle 3 günlük eylem sürecinin son günü olan çarşamba günü eylemler tüm ülkede ama özellikle de başkent Tahran'da başka bir aşamaya taşındı. Normal zamanlarda eylemler mahalle ve semtlerde yürüyor e, fakat bu kez halk İran'ın şah döneminde yapılmış ve ülkenin sembolü haline gelmiş Azadi anıtının bulunduğu Azadi Meydanı'nda buluşma kararı aldı. Yani eylemlerde bir üst aşamaya geçildi. Daha gündüz saatlerinden başlayarak halk Azadi Meydanı'nın bulunduğu bölgeye yönelmeye başladı. Birçok yerde yollar kesilmiş, ulaşım engellenmişti. Halkın bir bölümünün yürümeyi seçme nedeni de buydu. Akşama doğru binlerce araç bölgeye doğru yönelmeye başladı. Kimi ulaştı, kimi ulaşamadı. Kimi araçlar ara yollarda polisin saldırısına uğradı. E, kornalarıyla konvoy oluşturan araçların camları polis sopalarıyla paramparça edildi. Yine de halk meydanda toplanmayı başardı. Eee Rejimse olaya dev azadi anıtının bütün ışıklarını keserek, kapatarak karşılık verdi. Yani her koşulda büyük ve farklı bir eylem oldu. Bu üçüncü günde İran'ın bugüne kadar hiç eylem görülmemiş kimi ilçe ve kasabalarında da eylemler başladı. Bazı yerlerde halk rejimin silahlı güçlerinin şaşkın bakışları altında sloganlar atarak yürümeye devam etti. Ve bu da hareketin bir halka daha genişlenmesinin kanıtı oldu. Bu boykot sürecinde üniversiteler ve liseler de kararlılık içinde eylemlere devam ediyor. Üniversite öğrencilerinin eylemlerine yayınladıkları bildirilerle üniversite hocaları da destek veriyor. Aynı zamanda sanatçılar, yazarlar onların örgütleri de boş durmuyor. Eylemler sürecinde üzerinde en çok durulan konulardan biri de şu an için içeride tutulan ve sayıları en az 18 bin olan eylemciye destek vermek oluyor. Onları yalnız bırakmayalım. Onlar rejimin elinde tutsaklar ve biz baskıyı artırmazsak rejimin onlara ne yapacağı belli olmaz türünden açıklamalar yayınlanıyor. Şimdi daha önce bir iki kez çaldığım Ee, müzik fakültesi öğrencilerinin sağ ellerini kalplerinin üzerine koyup sağ ayaklarını yere vura vura söylediği e, ve beni her dinleyişimde doğrusunu söylemek gerekirse gözyaşına boğan bir şarkıyla devam edeceğiz. Sugent yani yemin, and. And olsun yol arkadaşlarımın kanı için, and olsun annelerin gözyaşı için. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü saat 15'te yayınlanıyor. Eylemlerin başından beri tekrarlanan kimi sloganlar var ve bunları zaman zaman size aktarmaya, açıklamaya çalıştım, çalışıyorum. Bunlardan biri His Toyi, Herze Toyi, Zene Azade Menem sloganı ki her yerde kullanılmaya devam ediyor. Anlamıysa yaklaşık olarak şöyle. Düşkün, ahlaksız ve yoz sensin. Özgür, asil, geniş görüşlü kadın benim. Böyle çevirebiliriz sanıyorum. E, ben İran'da yaşanan süreci devrimci bir ayaklanma süreci diye nitelediğimde sanıyorum birileri abarttığımı düşünüyor. E, kiminin yüzünde müstehsi bir gülümseme beliriyor. Ama eylemler üçüncü aya doğru gidiyor ve bu bir rekor. Ee, İran İslam Cumhuriyeti kurulalı beri hiçbir eylem bu kadar yaygınlaşmadı ve bu kadar uzun sürmedi. Hareket e, her türden toplumsal kesimi kapsıyor. Çocuklar, kadınlar, şah Araplar, Kürtler, Beluçlar, Lorlar, Bahtiyariler, Sünniler, Bahayiler, komünistler, liberaller. Herkes yek vücut halinde mücadeleye devam ediyor. Bütün ayrılıkçı talepler reddediliyor ve her kesim rejime karşı öteki kesimin haklarına, insanlarına sahip çıkıyor. Tabi buradan bir sosyalist devrim çıkmaz. Bu anlamda devrimi böyle okumak isteyenler için benim söyleyebilecek çok sözüm yok doğrusunu söylemek gerekirse. Buradan hümanist, demokratik denebilecek türde bir devrim çıkar, çıkarsa eğer. Ee, çıkan o şeyde bin bir soruna, bin bir karmaşaya gebe olur. Epey Amerikancı, e, AB yandaşı e, ve İsrail ile iyi ilişkileri olan Çin ve Rusya karşıtı, e, Esad karşıtı, e, Ukrayna yanlısı bir rejim çıkar gibi görünüyor. Görünen şimdilik bu. E, Bu saydıklarımın önemli bir bölümü tabii beni de huzursuz ediyor ama durum böyle diye şu anki düzenin sürmesi gerektiğine de beni kimse ikna edemez. Ee, en azından şu an için iyi biliyoruz ki bu süreç e, kimsenin itmesiyle, kışkırtmasıyla yürümüyor, hala halkın öz gücüyle yürüyor ve eylemcilerin önemli bir bölümü de böyle kalması gerektiğine inanıyorum. Bu çerçeve içinde kalırsak hareket e, devrimci mi değil mi sorusunun bir yanıtı da herhalde kullanılan sloganlardan çıkarılabilir diyorum. E, baştan beri harekete egemen olan birkaç slogan var. Örneğin, Seydali Yani bu yıl kan yılı, Hamani'nin yerle bir olduğu yıl. E, bir başkası, Fekr, Fesat, Geruni, tas serneguni yani yoksulluk yolsuzluk pahalılık rejimi yıkana kadar devam bir başkası Örneğin Merberhamen yani hamaneye ölüm son olarak mimiriim mi Cengim İranda pes mi girim yani ölüyoruz savaşıyoruz ve İran'ı geri alıyoruz Yani sizin de fark edebileceğiniz gibi bu sloganların hiçbiri bir reform talebini içermiyor ve tamamı da doğrudan doğruya rejimi yıkmayı, onu baştan aşağı değiştirmeyi hedefliyor. Bu nedenle başarılı olur ya da olmaz ama bu bir devrim hareketi. Bunu kabul etmek ve ona göre konuşmak durumundayız. En azından benim düşüncem böyle. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Fizan Ekspresi her hafta cumartesi günü saat 15'te yayınlanıyor. Biliyorsunuz eylemler başlayalı beri programı bir müzik programından çok bir haber ve yorum programına çevirdim. Olup bitenleri olabildiğince iyi izlemeye ve iyi yorumlamaya çalışıyorum. E, bu nedenle de ricamı yinelemek istiyorum. Lütfen e, konuyla ilgili insanları, gazetecileri, habercileri programdan haberdar edin diyorum. Çünkü ortalıkta çok fazla yanlış ya da eksik bilgi dolaşıyor ama komşu ülkemizde olup bitenlerle daha çok ilgilenmek, daha doğru biçimde ilgilenmek durumundayız diye düşünüyorum. Çarşamba günü İran'la Venezuela arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca İran Venezuela'da kimi yatırımlar yapacak, yani işin özü Mollalar servet transfer edecek. Onlar da bu mollalara ikamet izni verecek. Ee, yani yüksek kademedekiler yeni hayatlarının altyapısını çoktandır oluşturmaya başlamış durumdalar. Gelelim geçen haftanın Türkiye'yi ve tüm dünyayı sarsan büyük haberine. Ee, biliyorsunuz geçen hafta İran'da ahlak polisinin kapatıldığına ilişkin bir haber yayınlandı. de dahil herkesin öyle ya da böyle sevindiği bir haber oldu bu ama hemen ardından anladık ki işin aslı öyle değilmiş. Şuradan başlayalım. Geçte Erçat ahlak polisi devriyesi demek. Yani ahlak polisi kurumunun kendisinden değil bunun devriyelerinden söz ediliyor. Bu birimin üyeleri kentin değişik bölgelerinde devriye çıkıyor ve haklarında hiçbir şikayet olmayan ve giyim kuşamının İslami rejimin kurallarına uygunsuz olduğunu düşündükleri kişileri avlamaya başlıyor. Bu devriye biriminin kapatıldığına ilişkin açıklama İran Savcılar Birliği Başkanı, böyle Türkçeleştirebiliriz sanıyorum, bu başkandan geldi. Ama hemen ertesinde de rejimin farklı kademelerinden gelen açıklamalarla birimin kapatıldığı reddedildi, inkar edildi. Ben daha konuyu çok sıcakken ele alan bir yazı yazdım ama yayınlamaktan hemen vazgeçtim. Çünkü benim de kafam karıştı ve biraz netleşmem gerekti. Öncelikle şunu söylemeliyim, benim yorumum geçti Erşad'ın rejim tarafından gerçekten kapatılmasının denendiği yönünde. Ee, ama rejim dediğimiz şey binbir farklı grubun, binbir farklı çıkar ve güç çevresinin e, eklemlenmesiyle oluşan bir şey. Ee, içeride de dengeler, dengesizlikler, güç yarışları, rekabetler, savaşlar var. Ee, bu ayaklanma süreci bu çatışmaları bütünüyle yüzeye çıkarmış ve derinleştirmiş durumda. Şimdi size sakince anlaşılır biçimde görüşümü özetlemeyi deneyeceğim. Ee, evet rejim özellikle örtülme konusunda şu anda bütünüyle çuvallamış durumda ee, İşler çığrından çıktı ee, Geçtiğimiz günlerde bir AVMde bütün kadınlar başörtüsüz dolaştı Örneğin. Ee, rejimin çerileri sokakta örtülme ile ilgili sorun çıkarmaya devam ediyor Elbette, Ama durum eskisi gibi değil, e, halk direniyor, kadınlar sinmiyor ve geri çekilmiyor. Yani rejim egemen olamıyor ve olayları kontrol edemiyor. Bu nedenle rejimin içinden bir kesim bunu gördü ve bir makyaj yapalım ve şu o, ahlak devriyesini bari kaldıralım dedi. Böylece bakın İran-İslam Cumhuriyeti toplumun önemli sorunlarından biri hakkında hakiki, samimi bir adım attı ama teröristler yine de sokaklardan çekilmiyor. diyeceklerdi. Ee, ama rejimin içindeki daha muhafazakar bir başka kesim sert açıklamalarla bunun rejim açısından bir propaganda malzemesine dönüştürülmesine engel oldu. Bu daha sert daha muhafazakar kesim örtü yani türban rejimin bayrağıdır ee, o düşerse rejim de düşer deyince geçti Erşad'ın yani ahlak polisi devriyesinin kaldırıldığı haberleri de birden yalan oldu. Bu saydığım iki grup en muhafazakar iki kesimdi ama bir de rejim yalnız ı, ıslahatçı bir kanat var. Yani ıı, rejimi kurtarmak isteyen ama reformlarla kurtarmak isteyen, başa da kendileri geçmek isteyen kişiler bunlar. Birimin kapatıldığı haberleri karşısında ıı, bunlar da birimin zaten bundan önce de yasal bir statüsü yoktu dediler. E, ve bu. Olup bitenin etkisini küçültmeyi denediler. Aynı kesimden birileri ise geçti Erşad'ın Tahran'da zaten beş devriye aracı vardı. Üçü de eylemler sürecinde tahrip edildi gibi açıklamalar yaptı. Bu devriyelerin gerçekten kaç aracı olduğunu bilemeyiz kuşkusuz ama tek bir araç bile olsa kentin en işlek noktalarında gözükerek insanları ve özellikle de kadınları E, taciz ederek yeterince korku salmış olurdu. E, kaldı ki geçti erşat yakaladığı insanlara o an bulunduğu yerde şiddet uygulama hakkına e, sahip olabiliyor. Söz konusu kişilerin otomobillerini parka çektirebiliyor, para cezası yazabiliyor. E, sonu kırbaç ya da hapis cezasıyla bitecek bir süreci başlatmak konusunda da hak sahibi Ee, öte yandan e, birimin kapatılması bir yana e, ayaklanmalar başlayalı beri, özellikle görece küçük kentlerde devriyelerin ve gözaltıların arttığı öne sürülüyor. Kanıt olarak da çeşitli videolar yayınlanıyor. Yani olayın nasıl cereyan ettiğine değil de nasıl kullanılmaya çalışıldığına dikkat edecek olursak, Geçte Erşad'ın kapatıldığı haberini rejimin içindeki hamaney ve yönetimi karşıtı mollaların, E, sistemin restorasyonuna yönelik bir e, değerlendirme çabası o, olarak görebiliriz sanıyorum. E, yani hazır ülke içinde ve ülke dışında birçok kesim bütün ayaklanmaların odağına bu saç açma, örtünme konusunu koymuşken bundan yararlanalım, hem hamaney ve yandaşlarından kurtulalım, hem de bir adım sonra e, tahtına oturacağımız İslami rejimi kurtarmış olalım diye düşünüyor olabilirler. Olaya eylemciler nasıl baktılar peki? Ee, onlar gelinen noktada e, kadınlara ilişkin her türden yasal ve aşağılık düzenleme, yani örneğin siga evliliği, çocuk yaşta evlilikler, e, kadının evli olmadığı ya da ailesinden olmayan bir erkekle aynı otomobilde bile bulunamaması türünden sayısız uygulama yürürlükteyken... E, Batı'daki veya ülke içindeki bazı kesimlerin e, bu kazanıma razı olmasından endişe ettiler ve uyarlarda bulundular. E, durumun tam da rejimi reformlarla kurtarmak isteyenlerin yani ıslahatçı kanadın ekmeğine yağ çalacak cinsten bir kayıp anlamına gelebileceğini söylediler. E, biz bu devrimi bu molla gitsin o molla gelsin diye yapmıyoruz dediler. Biraz önce e, ıslahatçılardan, yani rejimi kimi reformlarla restore etmek isteyen hamaney yönetimi karşıtı mollalardan söz etmiştim. E, bu kanatla ilgili biraz daha konuşmak istiyorum. Geçte Erşad'ın, yani ahlak polisi devriyesinin kapatılmasıyla ilgili tartışmaları e, daha iyi anlayabileceğimizi düşünüyorum bu sayede. E, geçtiğimiz günlerde yaşananlar sürecinde Gündeme gelen biri var. Onunla ilgili bir şeyler aktarmayı istiyorum size. E, hakkında konuşacağım kişi rejimin gorili diye adlandırılan Hamza Galibi adında biri. Galibi e, Mir Hüseyin Museviye yani 2010 seçimlerinin cumhurbaşkanı adaylarından olan, muhalif cumhurbaşkanı adayı olan Mir Hüseyin Museviye bağlılığıyla tanınan Ee, o seçimler sürecinde tutuklanan ve birkaç hafta sonra da serbest bırakıldığında Fransa'ya yerleşen etkinliğine orada devam eden biri. İran İslam Cumhuriyeti'ne bütünüyle bağlı ama mevcut hükümete itirazı olan bir İslamcı. O İran İslam Cumhuriyeti'ni e, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Fransa'dan ve birçok Avrupa ülkesinden e, daha temiz buluyor. Geçmişi daha temiz olan bir ülke olarak niteliyor ve aklıyor. Ee, İranlıların şu an içinde bulunduğu felaket duygusununsa psikolojik bir şey, bir kuruntu olduğunu öne sürüyor. İran'ın dünyanın birçok ülkesine oranla daha çok milyarderinin olması onun açısından rejimin gücüne ve yeteneğine işaret ediyor ve onun için bir övünç gerekçesi oluyor. Bu nedenle de hem 2010 ayaklanmaları sürecini hem de 2022 ayaklanmaları sürecinin hem 2010 ayaklanmaları sürecindeki hem de 2022 ayaklanmaları sürecindeki sembollerden biri olan Hossein saldırmakta saldırırmakta, onu yalancılıkla, sahtekarlıkla suçlamakta bir sakınca görmüyor. Hamza Galibi, Hüseyin Roanaki'ya yönelik karalama kampanyasını başlatan ilk kişi oldu. Sonrasında birçok kişi bu kampanyaya destek verdi ve Roanaki'yi sahtekarlıkla suçladı. Suçlama gerekçelerinden biri, e, Roanaki gerçekten açlık grevindeydiyse niçin hiç zayıflamamıştı biçimindeydi? E, kampanya öyle bir noktaya vardı ki, ayakta duracak gücü olmayan Roanaki, zayıfladığını kanıtlamak için Soyunu kaldı, çekilmiş fotoğraflarını yayınlamak zorunda kaldı. Gerçekten çok zayıflamıştı. Ee, bu da devrimci kesimleri inciten, rencide eden bir başlık olarak tarihin sayfalarında yerini aldı. Ee, bu kampanyada e, rejimin, gorillikillerin büsbütün deşifre olmasıyla sonuçlandı. Taberna Meydiger, Kolo Kolzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.